Bismillahirrahmanirrahim. Kitabı kendi peygamber değin ama kitabı ver vardır denen bir zatın kitabı üzerine hep bestini fikirsin. Süt emen biz bir, bir evdeki bahiste çok mevzi hazırlık. Burası güzel bir yer. Değil? Süt emen bir çocuk sütten kesilince yemek yer ve süt ninini sütünü ne bırakır? Tabii, kesilmiş, aç kalınca mecbur onu yemeye alır Ey Ey hubbat Ey hubbat gibi Zeminin sütüne bağlanan Kalmış olan Nasıl ana sütü ise Toprağın da yani Verdiği şeyler hubbat Bizler için bizler süt çocuğu kabul edersen Tabiattan gelenle besleniriz Tabiatta da bize yiyeceği veren Topraktır toprağın verdiğini yeriz. Biz orada süt çocuğu, nasıl süt çocuğu anadan kesilince efendim, şey yerse, biz de tabiattan beslendiğimizde bizi süt çocuğu yerine koyuyor. Tabiattan beslendiğimizi söylüyor. Ey huvvet gibi zeminin üstüne bağlanmış, kalmış olan bizler oyuz. Nasıl süt çocuğu anı sütüne bağlıysa Bizler de toprağın, toprak ananın verdiği mahsula bağlıyız, Süt çocuğu gibi. Karplerin gıdasına alış da bu sütten kesilmeye bak. Yani, toprağın verdiği gıdayı değil de kalbin verdiği gıdayı kullan diyor. Ey hububat gibi zeminin üstü zemin toprak. Zeminin sütüne bağlanmış olan kalplerin gıdasını alışlar. bu sütten kesilmeye bak. Toprağın verdiği gıdadan kesilmeye bak. Allah kalplerin verdiği gıdayla ömrüne sürdürmeye bak. Hey hicapsız, nuru kabul edemeyen, hikmet harbini ye, ye o kapalı bir nurdur. Hey icapsız, Allah ile insan arasında bir perdeler vardır. Bu perdeler hicab perdeleri denir. E, hicab lügat marası e, ayıp, e, gizli olan şeyler. Ayıp olan şeyler gizli ama ayıp o güne Allah'la aramızda bir şey, sokmak ayıp oluyor da onun için ayıp denir. E, ağır, ağır perdeler, hicaz perdeler. Şey, Namus perdeleri, Hicaz perişi, ar, ar perdeleri, sır perdeleri vardır. Allah'la insan arasında bu perdeler Hicab perdeleri vardır, sır perdeleridir. O perdeleri tek tek tek tek açıp Allah'a vasıl, işte sabah gördüğümüz derslerden bilmen yapabilmeyen, annen yakını hakken yaparken bu perdelerin bir kısmı. Bu perdeler 3-4 ay değil de sayısız kadar çok olur. Bu perdeler teker teker teker teker aşılır. Bu buradaki değil ki ey hicaksız nuru kabul edemeyen sen ki aradaki perdeleri kaldırıp da Allah'ın nurunu göremeyen insansın. O, hani perdeleri kaldırdı Allah'ı gör. Fakat sen o perdeleri kaldırıp hatta mahkumsun. Eğer hicaksız nuru kabul edemeyen Hikmet harfini yeki o kapalı bir nurdu. Allah'ın kabul Allah'ın hikmetini al da Allah'ın nurunu al da o hicak perdelerini kaldı aç. Aş. Yoksa açma mümkün değil. Demi Allah'ın nurunu almak lazımmış. O perde, Allah'la aramızdaki o hijac o perdelerini açmak için Allah'ın nuru Allah'ın hidayeti gelmesi lazım. Yoksa açılamıyor. Ey can, sen o nuru kabul edecek olursa, Allah'ın nurunu kabul edip, görecek olursa, o, o nuru istersen, örtülü olanı da hicaksız görürsün. değil aradaki ıskır perdelerde kendini gizlerini de görürsen La tayin de görürsün. Allah'ı da görürsün. Ama ne diyor? Eğer can, eğer on nuru kabul Allah'ın verdiği sana nuru arıp kabul edersen, bulursan kendini gizleyen bırakıp perdeleri de açmayı doğrudan doğruya kendini saklayanı da görürsün. Allah saklıyor. Dönemiyoruz. Ne hata diyoruz. Onu da görürsün diyor. O vakit bir yıldız gibi felekler seyredersin. Hani Yine o tane okumuştu ve burular ferekte serbest uçuyorlar diye gidiyordu. Hadi hadi de gene bir yerde söylüyor, birkaç hafta evvel gördük. Göre ben artık bu hapishaneden kurdum ne? feleklerde kanası uçun gidimli, hür hür oluyor ya. diye. Kendi bir ders gördük. başka bir şekilde tekrarlanıyor. E o, o kendini gizleyeni görürsen. Sır perdelerde yok, yok geçeceksin, doğrudan direkt onu göreceksin. Allah nuru gelirse sana kabul edersen, o kendini gizleyeni, o buldarsan kendini gizleyeni, görürsen, geçersen, o nuru alırsan, onu görürsün, o vakitte bir yıldız gibi felekte, felek sema. Felekte seyredersin, semada gezersin uçakçı belki feneksiz ve keyfetsiz bir sefer çalışsın. Hiçbir yere bağlı olmadan istediğin yere gidersin semada. Yani her istediğin yapabilirsin. Gerek dünya şartlarında olsun. Gerek öbür tarafta Her istediğin yapabilirsin. Serbestsin. Yeter ki o nuru yakamaya bak. O, o nuru görmüyor çalış. Öylece Yokluk aleminden varlık alemine geldin. Şimdi burada yokluk alemi yani bir de varlık alemi. Şimdi biz var mıyız? Yok ama bir yerde her şey mevcut. O alemden bu aleme geldin. Söyle bakalım nasıl geldin? Mest olarak geldin. Sarhoş kendini bilmez halde geldin. Geldiğin yollar hatırda kalmadı. Aklında kalmadı. Lakin o gelişten bir remiz söyleyeceğim. Sana bir hatıra anlatacağım. Söyleyeceğiz. Şimdiki aklına Burak da Hakiki akla ulaş. Aklı düzü bırak da aklı tüle ulaş. Sabahki derslerin tesadüf değil mi? Bunlar rastlantı değildir. Hep birbirini takip edeceklerdir. Bu nereden geldi şimdi başta da geldi işte. Bir sebep var demek yok. Şimdi aklı düzü bırak da hakiki aklı ulaş. Bu kulağı tıkata da hakiki kulağı kesil. Bu kulak duymuyor. İşitiyor. İşitmek başka, duymak başka. İşitmek, kulaksızlığını kitlemesi, o kitle ulaşması, o işitmek. Duymak o, işitmenin hisse çevrilmesi, kalbi olanı, kalbi olana çevrilmesi. Duyduğun seslerine, Allah sesine çevrilmesi. O da kalpli oluyor. O transfer kalpli, beyinden kalp kalbin O ama şu yüreği değil. Kalp nerede saklı bilemem ama eee gönül denen şey vücudun ayrı bir yerinde mi yoksa bütün vücudunun nesişlerinde dağılmış mı bir gönül denen şey? O onu da bilemem. Ama şu bu, bu yürek. Hayır. Söylemeyeceğim. Çünkü sen daha hamsın. Sevi sürücünün bağrında bulunuyorsun, onun Temmuz'unu görmüyorsun. Mevsimin senenin en en güzel birimli ayı Temmuzdur. Güney yarı kürede öyle, batı kuzey yarımkürede Temmuz en birimli ay artık her şey olgunlaştığı bir meyvaların olgunlaştığı bir mevsim. Biz ya. İlk var, Mart'tayız. Daha kış kış bile geçmedi, hamluk var. Onun için bize anne sütü verildiği gibi bu sahadada büyük şeyler verilmez. Biz biz oyalayacak daha küçük şeyler verir. Sürü sütte de bize en başta büyük şeyler verilmez. Küçük küçük küçük küçük şeyler, arıçindeyken. Çünkü sen daha hamsın, o oh, hazm, hazm edemezsin, seyri sülüklün baharında bulunsun, onun kemuzunu görmemişsin, daha yenisin, sana büyük fikirler gelmez daha, sapı yolunu şaşırsın. Hazreti Allah Allah. münasebet dolayısıyla yeni bir bahse giriyor ve diyor ki, Buna kadar çok da var mı? Benim, kaybım, kaybım. Ey kerem sahibi dinleyiciler, el kalbi yüksek olan insanlar. Malumatın olsun ki kendi zengin, kalbi zengin insanlar. Bu dünya bir ağaç gibidir. Biz de onun üstünde tamamıyla, tamamıyla olmamış meyveler gibiyiz. Şimdi Hazreti Mevlana da çok büyük bir tevazu, gösteriyor. O olmuş da düşmüştür o meyve, ağaçtan yani, düşmüş ama bizi kendini bizim bizim yerimize koyuyor. Tamam. Ham meyveler ağacın dallarına iyice tutunurlar. Düşmemek için, yaşamak için. Bağ gücüyle ağaca yapışırlar. Çünkü hamlık iken meyve, köşke ve saraya layık değildir. Şimdi burada Hazreti Hazreti'de meyvayı yani Tayru Mevribi, madde, çok madde olarak almış. Diyor ki, meyvalar tavamıyla olmadan eve koparılmadı ve köşke, saraya, hatta evde götürgeni gibi ağaç dalları da dururlar ya oradan ayrılmazlar. İşte insanların dünyaya ve hayata sarılmaları, olmamış mühürler gibi ham olduklarındandır. Aslında bunu şöyle söyleyebiliriz, daha da manada olur. Meyveler tabi hamken, insanlar kokoter. hamken bu şey iyice olgunlaşmadan evvel yerinden kopmaz. Çünkü e, düştüğü yerde e, olgun olarak düşmesi lazım, yenmesi lazım. Halbuki ham olduğu için yerlerine tutunurlar. Düşmezler yere. Neyi beklerler? Olgunlaşıp ee, insanlara yararlı olmayı beklerler. Onun için. Yani saraya yapan, gidemek için insanların yeğütle faydalanması için beklerler. Olgunlaşınca insanlara layık çünkü Allah her şeyi, kâinat ne varsa biz insan için yaratmıştır. Her şey ama ne varsa bize zarar verilmesi yoktur. Her şeyi, yıldızları bizim için yaratmış. Vaktili bir, bir öğren. Efendim, bir birisi, ham, ham yemeyin. İşte e, meyvenin Temmuz'u beklemesi bizim içindir. meyvene ağırlaşıyor, kök tutamıyor, bir de bağlar. Gevşiyor, suyu da alamıyor, kuruyor dalında şey, et, sap kuruyor da zayıflıya düşüyor, meyve oynayacak. Tuttuğun zaman el, el, eline geliyor meyve. Senin meyve senin yemek zamanını bekliyor. Onun için hamken koparılmıyor dalında, beni gitsinler de faydansınlar. Daha ile göreceğiz, mesleğinde bir nohut hikayesi vardır. Nohutun e, pişmesi için tencereden kaynaldığını kolaylığını, insanların onu daha rahat yemesi için, faydalanması için, yani tabiatta ne varsa, tabiatta hiçbir şey eksik değildir, hiçbir şey de fazla değildir. Her şey yerli yerindedir. Merkez Efendinin dediği gibi, yerli yerindedir, hepsi de senin içindir. Başka diye için değil, artık şeyden gelenle, yukarıdan gelenin içindir, sizin içindir. Meyve, yetişip, tatlaşıp, olgunlaşınca, Dalları gevşek tutar. Yani artık suyu kesilir daldan. su kesilir. Dal kurur Şey. Sap kurur ve eline giriver. Hemen kopar. Hatta tamamen olmuşları kendi kendine dallardan düşer gibi. O ikbal ve saadetten ağır tatlanınca insana dünya mülkü soğuk gelir. Evet. O çoğumuz onun zevkinden varız. Fakat iş öyle değil. Bakın neden değil? Dünya dalına, yani dünya malına sıkı sıkı sarılmak ve bir şeyde taassup göstermek. Herhangi bir şeyse de inatla durmak. Hamlıktır. Bir şey üzerinde fazlaca durmayın. Olmaz. Olmaz bir teşebbir durmayın Starar zarar, zarar, zarar ne olur illaki bunu alacak belki elde edersin mesela ne olur ey salik sen böyle oldukça işin kan içmek yani zahmet ve meşakkat çekmekten ibarettir kan içmeyi de meşakkate Bahriyor. daha ziyade e, çocuğun ana karnındaki çok kalması gibi. <gülüyor> çok kalması, üç beş bin kalırsa, zehirlenir ölür. Sen de böyle olursun. Söyleyecek bir şey daha kaldı ama onu sana ben, ben değil, ruhu Kudüs söyler. Zaten Hazreti Mevlana e, şikayet eder, sık sık. Daha çok şeyler söylemek İstiyorum ama söyletmiyorlar, izin vermiyorlar der. Mesela öyle İmgazi Mevlana'nın şikayetleri de vardır. Çok şeyler söylemek istiyorum ama söyletmiyorlar, izin yok diyor. Bir evde der ki, bana neler geliyor, ben hala faaliyatın nokta noktayla virgülle uğraşıyorum. Bana neler geliyor ama yazdığım ne ki söyleyeyim diyor, şikayetçi. Yani o, da, o da hangi eşlik edecek? Ruhun Kudüs, biraz Hazreti Cebrail'dir. Kutsal Yani Cebrail aleyhisselam peygamberlerden başka kimseye nazil olmaz. Hazreti Cebrail sadece Allah'ın kebirlerini insanlara ulaştıracak olan peygamberler gelmiştir. Peygamberler kitaplarına emirlerine Hazreti Ciben vasıtasıyla elçi elçi fakat bir de ilham vardır ki o ya melek veya şeytan tarafından insana gelir bu hep gelir zaman zaman şairdir müzisyendir Müz, müzisyense beste yapar şairse şiir yazar muayyese romanca roman yazar ya da yeni bilgi edinir mucizse yeni bir şeyler bulur. Yani bunlar ilham. Bunların vahyiyle, vahyiyle alakası yok. Vay olmasın peygamber gelmesi lazım. Bizlere gelenler bir takım ruhi bilgiler ilhamdırlar. Mesela durup dururken bir hiç hiç e, da yokken insanın aklına bir şey geliverir. Eğer o şey hayır ve e, Hasanet'e dair ilhamı melekiyedir. Meleklerden gelmiştir o ilham bize. Yok şerre ve seyyata ait ise ilhamı şeytanliyedir. Yani ona hayırlı olup olmadığını sonucuna bakacağız. Eğer i̇yi şeylerse melekler yani rakvanidir. E, kötü şeyleri şeytandan varlık olmuştur. Şey, gibi iblisinden gelmiştir. Kendi, şuraya dikkat edin. Kendi kulağına gene kendin söylersin. Bak haklı, Sabahki mevzula tekrarlanıyor. Kendi kulağına kendin söyler, kendin dinlersin. Kendi kulağına kendin söylesin. Ortada Hakikaten ne ben varım, ne benden başkası. Orada kimse yok, sade var. Sen de bensin zaten Canım Efendi. Sen de bensin, ben de sen. Hakka'ya giren bekabülah mertebeleri. Bu beytin anlaşılması zorcadır. Salihin, Salih, hepimiziz burada. Salik'in kalbi Allah'ın nuru ile münevver olunca, kendisi fenafillah. hakta da Allah da kendini yok ediyor. Kendi şimdi şey kalmıyor ortada, bitiyor. Yani kendi özelliği. Daha canlı sen, ben canlı ama kendi bütün vasıplarını kaybediyor. Allah'ın vasıplarını da vasıplanıyor. Bunu yani haktan başka bir şey görmediği için söyleyen de dinleyen de hak olur. Hazreti Peygamber'e yerden bir taş aldı attı düşman olursa o taş ona perişan etti. Sonradan gelen tebliğ ona sen ne atan ben yani ona, O taşı atan Allah ama Hz. Peygamber e kullandı. Bunları taşıyan. İneğinde hak oluyor. Hele bunun daha ilerisi bulunan bekabillah, fenafillah, Allah'ta yok olmak, bekabillah Allah'ta bakiliğe ermek, ebediliğe ermek. Mertebesine yükselince kendisine kâh gem, kâh fark halleri garebe eder. Bu tekrar sıfır noktasına inmedir. İnsanlık derece nedir ama hem bekâbillâhı kendisine taşır, hem fenâbillâhı kendisindedir, hem de sen ben gibi farka bakar. Bunu inşallah ayrı bir derste vereceğim. Cem ve fark var. <gülüyor> Mühimdür. Cem halinde her şeyi hatta kendi sözünü dahi haktan işidir. Onun söylediği söz kendin değil de Allah onun ağzından konuşur. Fark halindeyse sen, ben o kayıtlara bulunur. İçimizden emirisi gibidir. Bu muğlak, karışık bahis benim gibi bir aciz tarafından diye ki bu zaten e, Said dedenin müridedir, Ahmet Avni Konuk da aynı insanların müridedir, ikisi zaten beraber derler, aslında yüksek bir bir yer sahiptir bu Tahir-i Ama bizim seviyemizden yazdığı için, bizim gibileri anlatsın diye yazdığı için böyle söylüyor. Ahmet Avni Bey daha bir üst mertebe yazmıştır, Selahatiydi bu da Selahatiydi ama bu bizler için, bizi okumamız için Ahmet Avni, Avni Bey'i okumaya hazırlanmamız için bunu yazmıştır. Güzeldi, bu da güzeldi. Bizim içindir. Daha üst sevdikler, daha üst okurlar. <Gülüyor> Beni yiyeceğiz evli-i kamilin tarafından ifade olabilirler. Kamil, Kamil, veliler Kamil, evli Allah tarafından bu izah edilebilir. Ben yapamam diyor. Yapar, yapar da yapmamış. <gülüyor> Bu rüyaya benzer, uyuduğun vakit kendinden geçer, fakat yine kendin kendine gelmiş olursun. İnsan öyle uyku, niye öyle ama can vardır, ruh vardır, bazen ruh çıkar gider, can kalır. Ama gene, gene canlısın, rüyalar da evet. şimdi burada rüyadan gelmişken, Arkadaşlarımın çoğu anlattım da, bir de size arkadaşlar var. Rüyalar üç, üç bölümde toplanır. Birinci bölüm şu mide fesadı dediğimiz, çok yemek, iş beklemeyi denilen, sıkıntı halleri. Bu aslında rüya denir değil de işte, ishafakan basar, öyle bir şey gönder, görünür. İkincisi, ikaz edici rüyalar. Yani senin önündeki bir şeyi sana geleceğinde bir şey, Göster tedbirli ol falan gibilerdi. Bu birader yoruma bağlıdır. İyi bir, iyi bir bulup ona biraz dönmek lazım buraya. Benim üçüncü, bu tebii çok çok mümkün Ama üçüncü rüya tamamen içimizdeki insani ruhun vücuttan ayrılıp sefere çıkması. Can gene var, can neyse Ama. E, e, hayvani ruh içimizden insanlığı sefere çıkıyor. O gider gezer gölü, biz e, sonradan o yerlere geziyor. biz burayı görmüştük deriz. Halbuki görmedik, o gitti gezdi geldi, keyfine baktı. Sonra biz onu, <gülüyor> ha ben burayı görmüştüm diyorsun. Burası o yollar da çok mühimdir ama e, e, ikinci grup buraya bizim Tam bizim içindir. Önümüzde ne varsa gösteriyorlar. Ama iyi bir yorumcu lazımdır. Kendinden kendinden işittiğin halde kendi sesini kendin duyuyorsun. Sana rüyada falan kimse bir sır söylemiştir sanırsın. nasıl kendi kendine konuşuyorsun. İleri görüyorsun. Ne olacağını söylüyorsun. Ama kendini çek kendin dinliyorsun. Sonra Paşa'nın Fatma ameli Mehmet Bey de söylemiş gibi oluyor ama kendin kur. O, o mertebede ama. O mertebede fenaif ile ve Bekir mertebesinde o mertebede biz için mevzu var şimdi. Halbuki söyleyende, dinleyende sesin. Şükür bu buysın. Şimdi böyle bunu bilin, böyle kabul edin. Anlamazsınız da böyle böyle kabul edin. Belki de anlamınıza bizim verilmedi. Sonra anlayacaksın ama böyle bir haslenin olabileceğini bilin. Ey hoş arkadaş! Sen bir katta ibaret değilsin. yalın bir insan değilsin sen. Kademe kademesin. Birçok ruh hallerin var senin. Sen bir alemsin ve derin bir denizsin. İnsan Öyle evet. ee, bir. Hazreti Ali zaten onu da yazmış. Hazreti Ali kelimle veche yani İslam edilen bir beykte diyor ki zaten Hazreti Ali'nin bir divanı vardır. Oldu mu? Belalet mi? Onun olduğunu evet, biliyorum. Bulmuş ki ey insan kendi ufak bir şey mi sanıyorsun? Alemi ekber, en büyük alem. Yani bütün mevluda sende mündemiştir, toplanmıştır. Bütün kainat ne varsa hepsi sende, sen öz Sen onlardan süzülüp gelen bir ölsün. Nasıl bal adının bin bir tane çiçekten toplam geldiği bir ölsün. sen de bütün kainattan süzülüp gelen bir ölsün, bir damlasın. Ee, bütün mükevvelata, alemi ekber, insanı, insan, insanı da alemi asgar. Şimdi müdürlük öde e, ekber ve asgar denilen iki tabir kelime vardı. Ekber en üst seviye, asgar en alt seviyedir. Burada eee bütün kainatı alemi ekber dönüyor sana diye alemi asgar ama sen öyle bir alemi asgarsın ki bütün alemi ekberin özü sende Damla damla birikmiş insanın kainat özü sensin ve Fil kainat Filis bir kitap içinde ne vermeiyorsa var, ne var, mate burada yazar buasında yazar bu Burada şu, şu, şu bilgiler vardır de Bu kitabın özüdür. Burada da e, fihrisi kâinat derler. Bir kitabın münderecatı ne varsa içerisinde fihrisinden tamamıyla ve hülye nasıl mevcut ise umumlu avalim de insana, insanda mevcutu Avalim genel bilgiler de bütün bilgiler insanda mevcuttur. Bütün haller insanda mevcuttur. De, demek ki insan sadece şu görünen şekil değil, bütün alemin Kesinlikle. bütün alemin süzülüp bir damla halinde geldiği bir yerdir. Kesinlikle. Hadi kötü bir şey aliver ne? son cümleyi anlayamadım. Şimdi Hazret Ali şimdi bir ekber ve. As Askar kelimesi Ekber kelimesi en yüksek. Mesela Allahu Ekber diyoruz. Allah en yüksektir. asgar var. Tersi azami, askeri. E, Maksimumun var ya. Maksimi dediğimiz şey azami, ekler. <gülüyor> minimum en küçük dediğimiz de, asgar Türkçemizde. Şimdi bu Hazreti Ali'nin böyle bir beyti var. Diyor ki Ey insan Kendini ufak bir şey sanıyorsun. Alemi Ekber yani bütün mevcuda sende hünlemiştir. Bütün o büyük kainat sende vardır. Nasıl sığdı? Damla halinde. Nasıl e, bir arı binlerce çiçekten bağ yapıyorsa o balda bütün o çiçeklerin kendi yok mu? Var. İşte insanda da bütün bir kainatın sırrı var. Bütün kainatın esare insanda var. İnsan o kadar büyük ama bakma cümlük küçük minacık bir şey. Kainata toz bile değiliz. Ama o toz değil ama manen kainatın sahibiyiz. Heh. Anladın mı şimdi? Bütün kainatın sırrı sende bir damla haline var. Damla. Aynı aradaki bal gibi. Bütün mükebiata. Âlemi ekber yani kainatta ne varsa hepsine âlemi ekber büyük alem deniyorsa insana da âlemi asgar. Yani o büyük alemde küçük bir şey ama bütün kainatın sırrı öz onu hülasa sen sende var. Nasıl bir ağacın bütün her şeyi bir çekirdekte varsa o çekirdeğe diktiğin zaman âf ürgene koptu Ha gene şeklini alırsa insanda öyle bütün kainatın sırrı her şey ne varsa insanda bu var. Bu için kendimizi küçük görmeyeceğiz. Aslında biz kainatın sahibiyiz. Bütün kainat bize var. Niye kendimiz hazır Ali burada kısaca bunu söylemiş. Taksim anladın mı? Hı, Hadi. O damlaya anlamamıştım da. Damla. Damla yani. Bak kızım, are, şu köye gedin bak. Gedin bak. Evet. Are onu topluyor kadar binleyeceğiz çiçeğe geziyor değil mi? Hepsi evet. bir küçük bir şey var ya, onu oraya bırakıyor. Binleyeceğiz çiçeğin özü orada. Evet, öz olarak yani. Öz tabii öz yani. Evet. Nasıl nasıl açar onu? Ocağı kare panasıymaz. Ama öz olarak kesiyorlar. Öz olarak kareli ne? Nasıl tamam. ben de varım? Kaç madde var o kimyalar gibi kızım 104 madde var dünyada bilinen 104 tane 104 tane madde bende var demiri kömürü e, elementi madde var bir de o büyük rulm var bende hepiniz e, e, o büyük rulm var o büyük rulmten o, o, o büyük akıldan bir nevzem var bizde de. onun için biz peki pakuç adam ateşçisinse iyi kendimiz ona göre biliriz. Ey insan-ı Kamil! Yani Kemalat'e ermiş insan! O senin muazzam varlığın, yani ne kadar bir adamız ki, bir yani yani Tars'ta kırk göle gelirse. Ee, ama muazzam varlığın, aklınla, ruhunla kainatın sahibiz. Muazzam insan, muazzam varlığın. Varlığın belki 900 katlı gibi kıyısı olmayan bir denizdir. O, 900 bir tabir şey değil yani 900 kat binlerce Yüz yüzlerce alem o denize takip eden varsa şunları yazın burada dolar yazılmış dalar yazın onu. 9.000 beşinci 9.000 beşinci bayıda en üstteki şey dolar yazılmış dalar. Yüz, yüzlerce alem denize dalar, gark olur, denize kaybolur, gider. Bu bahsi anlatmak, uyanıklığın da, uykunun da ne haddi nedir? Yani şurada basitçe bir iki beyte sığdırmış olan bu bahis, aslında binlercecik kitap yazılsa gene anlatılmaz çok çapraşık, çok muğlak, çok bir bir şey bahis. Ama burada işte anlatan da anlatmaya çalışan da din yende ancak yani bu bu ne bu ne uyku tutar ne bir bu bu, bu bu bahis bitmez. Binaley zan ve kıyas yani düşünceler ve birbirine mukayese etmek ile hakikati insaniyeden dev vurma. O sabahki şeyde de gördük. Bu şeyler vesveseyle zannetmekle ve birbirine mukayese etmekle bir sonuca varılmaz. Şimdi tezadüf geçerinde aynı bir şey oldu böyle. Aynı günlere geldi. Bu Allah'ın bize şey yani bir torpili diyelim. Ee, ikisini birine veriyor. Ne güzel. Bu bahsi anlatmak uyanıklığın da uykunun da ne hatta ne, ne ne rüyada görürsün ne de şurada burada, burada ancak yaşarsın. Hal yaşanır. Hal yaşanır. Hal anlatamazsın. Hal, hal yaşanır. Hal yaşayan bile Aşk yaşanır. Aşk anlatmak bitmez. Aşk anlatan çok çok kelimeler, cümleler vardır. Doğrudur ama noksaldır. Aşk hiçbirisi değildir. Aşk haydır, yaşamaktır. Benim öyle zann ve kıyas ile benzetmekle falan hakikat-i insanlığeden hakiki insanlığından payı saçma. Onu misallerle falan ancak benzetebilirsin ama Özüne işin cevaplık edemezsin. Dilemesin özüne. Doğruyu bilen ancak Allah Teala'dır. da yaratan, hepsini yaratan Allah. En salik dene bize düşürür gider. Sen ses çıkarmak ki beyan ve dil sana gelmeyen esrarın e, gerek. gerekli beyan etmek, açıklamak gerek değil. İnsana söylemek birimiz yetmiyor, yetmiyor Onu ifadeye kadir olan aliflerden işilesin. İşi evvabından dinleyeceksin. Bir işi evvabına yaptıracaksın. Efendim, ders ders alacaksın, iyi bir yerden ders alacaksın. Bağlanacaksın, iyi bir yere bağlanacaksın. Efendim, bunun gibi işin evvabını bağlayacaksın. bugün gibi mevzularda ya dinleyeceğiz, o da satı anlatmaz. O, da anlatmaz. o biraz bazen bir parmak balıkları bal, açar, yalan durursun. Sen söküt et ki senin için ruh söylesin. Gevezeli gitme. Sen konuşma, Ruhun konuşsun. Dı dur dı dur dur şimdi ben ne ne Bakın ruhu ne diyor, ruhun sana bir sus diyor, ama sen gevecesin, söylüyorsun, söylediğim bir şeydir e, kimse bir şey bilmiyor zaten. ne, ne kurusu ama ruh bile konuş, halin tavrın, neyse seni halin tavrın anlatsın, kendini anlatmazsan, zaten o, o da konuşmaz sana, ağzını bir para bal çeker gider. Ses çıkarma ki, resul Ekrem Ekrem'in varisi olan Arif-i Ekmel, Veliler, Adi Peygamber'in e, mirasçılarıdır, varisleridir. Kitap ve kitaba kitaba ve söze sığmayan esrardan sana bahsetsin. Nuh'un gemisi varken yüzmeyi bırak, yani Nuh'un gemisi gir için kurtarmak varken o dalgalar aslında yüzük yüz bir oş boluk gitmeye de mayna yok gemiyi bin kendini kurtar. Çünkü öyle bir Ahirün huzurunda durumunda bulunmak müsteviyyete fena fırla bekar bile elmiş bir şans işidir. Bulmak Nuh, ay hani bir kısmettir deşmektir değil Nuh Aleyhisselam'ın gemisine girip de tufandan kurtulmak gibidir. Böyle bir Arif'i dinleyecek ve istifade edecek yerde söze karışmak, Nuh'un gemisi dururken yüzmeye çabalamak kadar manasızlık o denek kendisini küçültmüş. E, derler. Büyük bir insanın yanında, yani böyle Arif'in bilah olan insanda sessiz sedası da Kımıldama, saadet dinle bir alimin yanında konuş. Böyle alimin yanında konuşsan kebaz olasın, seni parça verdersene. Böyle bir insan yanında sadece dinle, sürgüt et. Sadece dinle. Böyle bir mecliste bulursanız sual falan sormayın, dinleyin. Ondan da manaya çalışın. Sorarsa, ee anlamadın bizim geveze giderse sorarsa, sorarsınız. Yoksa dinleyin, çıkın gidin. Onların yanında konuşmaya gelmez. Öyle şey de söyle ki anlayamazsın, bilemezsin. Alimlerin yanında fakat konuşur için. Fakat öbürün yanında elini bağlı, sadece dinle. Kaydı öyle. Şimdi yeni bir bay. Zaten hadi Pirde'nin bahisi açmış. Aş kapıyı kapıyı Ar ar ar ar ar aralamış. Nuh'un gemisinden bahsetmiş. Bahis'e gemisi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu gemiye davet etmesi. O büyük tufanda. E, Ortadoğu bütün dünyada mı orada? <gülüyor> Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu gemiye davet etmesi. Oğlunun dik başlık gidip dağa çıkıp kurtulurum. Senin minnetini çekmem demesi. Böyle bir Edepsizliği var. Şimdi tufan oluyor. Hazir Nuh gemiyi yapıyor. Ve kendine, kendine inananları topluyor. Bir çift hayvan alıyor yanına. Kendine inananları topluyor. Oğlu inat ediyor. Gelmeyeceğim. Diyor. Galiba kasta gelmiyor galiba aslında. gelmiyor galiba. Şimdi ses çıkarma ki Kenan'a benzeme. Kenan hadi Nuh'un oğlu Dördüncü oğlu. Ses çıkarmak ki Kenan'a benzeme. Onun için o illere Kenan illeri derler. Filistin'in güneyine Kenan illeri derler. Kenan Kenan diyor ki de düşman olan Nuh'un gemisini istemem diyerekten sütüye atıp yüzüyor. Topan yüzüyor. Eee Bahis biraz alınmış. Tufan kopmuş. Hatırı o oğlu gemiye davet ediyor. O da denizi yüzüyor. Bak ben senin gemiye bilmem diyor. Nuh Aleyhisselam'ın Ham, Sam, Yahfes ve Kenan namında dört oğlu vardı. İlk üçü babaların önü büvetini peygamberliğini tasdik ettikleri halde Kenan inanmamış, en küçük bu, inanmış ve putperest olduğu için pederini düşman vehmetmişti. Babası da düşman gözüne bakıyor. Çünkü o Hz. Nuh'un Müslüman tarifi. Her gelen pe peygamber Müslümanlığı telkin etmiştir. Hepsi aynı şeyi Bu olsun Müslüman, oğlan putperest. O, o zaman Hristiyan'a falan yok. Putperest. Tufanda kardeşleri demeye bir girmişken o gülmemiş hatta babasının davetine res cevabı vermiş ve nihayet tufan dalgaları arasında boğulmuştu. Hz. Nuh'un oğlu Kenan'ın muhaberesi Sure-i Hud'da şöyle buyurmuş, zekaya vurulmuştur. Şimdi Kur'an'dan bir parça. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna seslendi. ''Oğulcağızım, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle birlikte olma.'' Müslümanlara inanmayanlara, onlara kafir... Kâfirlik de küfürün ismidir, küfür sıfattır, kafir isimdir. Kenan dedi ki bir daha çıkar ve sığınırım topan basacak ben şu dağlara çıkarıp kendimi kurtardım <gülüyor> sevdasında? O beni nusudan korur Hz. Dündar da dedi ki bugün Allah'ın emirlerinden koruyacak kimse yoktur şerat gelmiş, topan başlamış dağlara herif almış bugün. Alan emrinden sadece alan emri geçerli başka bir şey yok. Ancak Rabbimizin merhamet ettikleri kurtulacaktır. Ve aralarına bir dalga girdi. Kenan da boğulanlardan oldu. E, gitti. <gülüyor> Kafir olduğu için peygamber evladı olmak onu kurtaramadı. Demek ki bu bakıma halk tabiri vardır. Herki, her komik kendi bacağına sarılır. Senin anan baban pe peygamberi diyor oğlum falan sana bakar. Herkes kendi cezasını kendi görür. Kendi mükafatını kendi görür. Kafir olduğu için peygamber evladı olmak onu muhtemelen diyor. Hazreti Mevlana da bu konuşmayı şu surette tasvir ediyor. Tasvir aslında resimlemek, çizme falan ama onu bir resmi görür gibi anlatmak da tasvirdir. Hey aciz oğul şimdi Hazreti Muh oğluna ama Hazreti Mevlana'nın ağzından, Ey aciz oğul gel babanın gemisine bin ki tufan dalgalarına karşı Olmuyorsun, kalp olmak, daha aslında kaybolup gitmemiştir. Kenan dedi ki, hayır, gemine bilmem Ben yüzümü öğrenmişim. Ben senin şemandan başka bir şema, şema, mum, şemdir aslında, açık mum, kira falan, ışık yani, şem. Şem-i ruh, necism-i Bu da geliş, Şem'den meydan gelin. Yakmışım. Yani senin dininden başka bir şey O dinde ışık, bu dinde ışık. Ama o Allah'ın nuru olan ışık bu. Pesvaya bir şey, neyse. Nuh Aleyhisselam dedi ki, aklını başına topla. Bu bela tufanının dalgasıdır. El ayak ve yüzmek bugün için ve bugün için ve bu dalgalara karşı hiçtir. Boşanetti bir araba. Bugün Allah'ın kahir, yani kahirici, kahir demektir. Kahiriciyüz rüzgarlara esmektedir ve mumları, yani şemaları, şemleri söndürücü bir beradır. Bugün Hakkın mumundan. Yani geminden başka, başkası sönmeye mahkumdur, sükürt et. Konuşma da gemiye bin. Kenan dedi ki, hayır gemine girme. Şu yüksek dağ var ki, şu yüksek dağa çıkarım, orası beni her türlü zarardan kurtarır. Nuh Aleyhisselam dedi ki, etme evladım. Bugün bir dağ bir saman çöpü vaziyetindedir. Topan o koca dağ yerinden alır, söker, götürür. Gel şu dağı para bırak bir gemiye bin. Allah bugün sevdiklerinden başkasına eman vermeyecektir. Eman, eman, amanın çoğu. Çoğu eman herkesi şahitler. Aman kelimesi de çok mühimdir tasavvufta. Hmm. Aman ne de 1300'e aşıkınız var. Aman deli arkadaşlar Allah'ım diye bir şey var. Gazdim sen gazdırken şey 96 geliyor Hazım Mahmet ne aynı tuttu için eh, evet. Şey evet evet iyi, iyi hatırladım. Aman Aman yapsın. Aşkın zarı aman deri Yaratur. <gülüyor> aman aman lafsi senin ismi Celenli müsabidir. Onun için aşkın zarı aman deri Yaratur. Zarı ağlayışı sözü aşkın ağlayışı aman